Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hz. Muhammed'i seçtim derse cennet ona vacip olur. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Yaşam tarzlarının en güzeli, Muhammed'in yaşam tarzıdır. Muhakkak ki sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. İçinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kişi, harab olmuş ev gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Bir kişi... Karşılığını Allah'tan bekleyerek, ailesinin geçimini sağlarsa, ailesi için harcadıkları onun için sadaka olur. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, kızgınlığı da anne babanın kızgınlığındadır. Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Küçüğümüze sevgi, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir. Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse gerçek Müslüman olamaz. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Küçük büyüye, yürüyen oturana, sayısı az olan çok olana selam verir. Müslüman elinden ve dilinden Diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Laf taşıyan kimse cennete giremez. Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu kendisi de işlemeden ölmez. Bir kimseye günah olarak her duyduğunu anlatması yeter. Kıskançlıktan sakının. Ateş odunu nasıl yer bitirirse kıskançlıkta iyilikleri öyle yer bitirir. Mümin bir kulun kalbinde iman ile kıskançlık bir arada bulunmaz. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını yardımlaşmadan esirgeyen, kendini beğenmiş kimselerdir. Kalbinde çok az da olsa kibirlenme bulunan kimse cennete giremez. Dünyayı isteyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın. Hem dünyayı hem de ahireti isteyen yine ilme sarılsın. Sizi yalan söylemekten men ederim. Çünkü yalan imana aykırıdır. Ümmetime, Müslümanlara zor gelmeyeceğini bilseydim, her abdest alışta dişlerini fırçalamayı emrederdim. Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan hayırlı söz söylesin veya sussun. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o devirde kişi ele geçirdiği helalden mi yoksa haramdan mı kazandığına aldırmayacak. Çocuklarınızı peygamberinizin sevgisi, ehli beyt sevgisi, Kur'an sevgisi ile eğitiniz. Bir hastayı ziyaret eden mümin cennette nimetlere kavuşur. İnsanların hatalarının çoğu dilinden meydana gelmektedir. Dedikodu, kardeşini arkasından hoşlanmadığı şekilde anmaktır. Allah, sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve güzel davranışlarınıza bakar. Bir kimseyi seviyorsanız, Allah için sevdiğinizi söyleyin ki, o da sizi sevsin. İnsanlar, Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Biriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olamaz. Kişi arkadaşının ahlakı üzeredir. Öyle ise sizden her biriniz kiminle arkadaşlık kuracağına dikkat etsin. Kim bir güzel iş yapmaya yönelirse onu yapan kadar mükafat alır. ''Sizden biri, beni kendi babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.''